Kardeşler bugün <gülüyor> biraz gecikmeli de olsa İsa Aleyhisselam'la ilgili kıyamet alametlerinden İsa Aleyhisselam bahsini işleyeceğiz. Biraz üzerinize afiyet biraz rahatsızdım o sebeple böyle bir gecikme oldu. Hakkınızı helal edin. Bundan önce biliyorsunuz büyük kıyamet alametleri bahsine girmiştik. Yani bunların içerisinde en önemlisi Mehdi aleyhisselam ve Deccal aleyhun ve bunların özellikleri Kur'an ve sünnetin haber verdiği şekliyle vasıflarını neler yapacaklarını işlemiştik. Bugün de İsa Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. İsa Aleyhisselam'ı anlatmadan önce onun ayet ve hadislerde gelen özelliklerine bir bakalım. İsa Aleyhisselam'ı anlatan hadislerde geldiğine göre o orta boylu ne uzun ne de kısa bir şahıstır. Alt elini Geniş göğüslü, saçları düz ve kıvırcıktır. Sanki hamamdan yeni çıkmış gibi ıslak ve taranmıştır. Kulak memelerinden aşağı sarkan saçları iki omuzu arasını doldurur. Bununla ilgili gelen hadisler şöyledir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedirler. Leylete usriyye bi laqitu Musa, qala fana'tuhu ve laqitu Isa fana'tuhu feqala min Yani el hamam Geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa'yı gördüm. Aissetu vesselam Miraç'ta Miraç'taki halinden bahsediyor ve diyor ki geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa'yı gördüm. İsa Aleyhisselam'ı da gördüm. O İsa Aleyhisselam orta boylu sanki hamamdan çıkmış gibi Al-Çehreli idi. Orta boylu sanki hamamdan çıkmış gibi Al-Çehreli idi. Buhari İbni Abbas radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Ra'aytu İsa ve Mûse ve İbrahim Fa emme İsa, fa ahmar cadd arid-us Ben İsa, Musa ve İbrahim'i gördüm Aleyhisselam. Ama İsa Aleyhisselam alçehreli, kıvırcık saçlı ve geniş göğüslüydü. Yine Müslim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Resulullah ve Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmekte. Laqad ra'aytu fi'l-hijr wa Quraysh tas'aluni wa idha Isa ibnu Maryam alayhi's-selam qaimun yusalli. Aqrabu'n-nas nasi bihi şebhan Urve Yemin ederim ki kendimi hicrede buldum. Kureyş bana soru soruyordu. İsa Aleyhisselam'ı dikilmiş namaz kılarken gördüm. Benzerlikçe insanların ona en yakın olanı Urve İbni Mesud Sakafidir. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan önceki derste Urva i̇bn Mes'ud'un kim olduğunu söylemiştik. Yine de inşallah söyleyelim. Ebu Mes'ud Urva bin Mes'ud bin Mu'teb bin Malik Sakafi Radıyallahu meşhur bir sahabidir demiştik. Sadece sahabi değil aynı zamanda şehid sahabelerden birisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Taif'ten döndükten sonra Müslüman olmuştur. Hudeybiye Antlaşması anlaşmasını düzenleme hususunda faydası olmuştur. Memleketi olan Taif'te çok sevilen ve itaat edilen birisiydi. Onları İslam'a davet edince onu öldürdüler. Onları yeni kendi halkını kendi kavmini İslam'a davet edince onu öldürdüler. Kendisini ok ile vurunca ona kendini bu kanlar içinde nasıl hissediyorsun diye sordular. Aynı o müşriklerin Hubeyb radıyallahu anh'ı idam sehpasına götürdüklerinde sorması gibi. Onun kavmi de ona, ona eziyet etti ve ok ile vurdular. Urve İbni Mes'ud radıyallahu anh'a ve ona dediler ki ne, sen kendini bu kanlar içerisinde nasıl hissediyorsun? O şöyle cevap verdi. Allah'ın bana vermiş olduğu bir ikram ile Allah'ın bana bahşettiği bir şehitlik ve ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile savaşırken ölüp şehit olanların tattıkları şeyden başka bir şeyi hissetmiyorum dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Urve ile ilgili şöyle demiştir. Urve aynı Yasin suresindeki kişi gibidir. Kavmini Allah'a davet etti. Onlar da onu öldürdüler demiştir. Yine bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Zuhruf 31. ayetiyle kastedilenlerden biri, Urvedir de denilmiştir. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce geçtiği üzere ben diyor işte hicirdeyken ve Kureş bana soru soruyor iken İsa Aleyhisselam'ı dikilmiş namaz kılarken gördüm. Benzerlikçe insanların ona en yakın olanı Uğur ve İbni Mesud Sakafidir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Buhari ve Müslim'in muttefakun aleyh bir hadis. Abdullah ibn-i Omar radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ürini leyleten indel ka'bah, feraytu raculan âdeme ke ahseni mâ ente râin min udmir rical. له لمة كأحسن ما أنت رأي من ال من اللمام قد قد رجلها فهي تقتل ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يتوف بالبيت فسألت من هذا fakile Mesih İbn Meryem Aleyhisselam Ben bir gece rüyamda kendimi Kabe'de gördüm. Ansızın esmer bir kişi ile karşılaştım. Sanki o göreceğim esmer insanların en güzeli idi. Yine göreceğin en güzel çeşidinden bol bir saç, saçı vardı. Saçlarını taramıştı. Başı su damlatıyordu. İki adama yahut iki adamın omuzlarına dayanarak Kabe'yi tavaf ediyordu. Bu kimdir diye sordum. Bana bu Mesih İbni Meryem'dir denildi. Aleyhisselam. <gülüyor> Buhari'de bulunan bir başka rivayette İbn Umar radıyallahu an şöyle diyor. Hayır. Vallahi Resulullah aleyhissalatu vesselam İsa aleyhisselam için sadece al tenli demedi. Fakat o şöyle dedi deyip bu hadisi zikretmekte. Yine Müslim İbn Umar radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Fayda, Rjulun Adam, Rjul Şarf, aniden esmer bir kişiyle karşılaştım. Saçları taranmıştır. Bu rivayetlerin bazılarında alt veya hut esmer, bazılarında düz saçlı veya kıvırcık saçlı gibi farklılıkları şu şekilde açıklayabiliriz. Alt tenli veya esmer olması arasında bir zıtlık yoktur. Alt tenli yani kızıl olması veya esmer olması arasında bir zıtlık yoktur. Çünkü o açık tenli esmerdir. Çünkü o açık tenli esmerdir. Ama İbn Ömer anh'ın Buharide bulunan alt tenli olmadığı rivayeti diğer rivayetlere terstir. Ebu Hureyre Radiyallahu ve İbn Abbas Radiyallahu ten gelen rivayetlerde onun al olduğu vardır. Bazı rivayetlerde düz saçlı, bazılarında kıvırcık olması ise saçları düz ama vücut etleri kıvrum kıvrum yani gürbüz olarak açıklanabilir. En doğrusunu bilen Allah azze ve celle'dir. İsa Aleyhisselam'ı böyle haber veren nakiller ver daha doğrusu bu okuduğumuz hadisler onun özelliklerini haber veriyordu saçlarının kıvırcık olması ya da yüzünün güzelliği alt olması esmer olması göğsünün geniş olması vesaire yani ancak inşallah ileride İsa aleyhisselamla ilgili yine sahih hadisler ve Kur'an-ı Kerim'de ona işaret eden ayetlere de değineceğiz İsa Aleyhisselam'ın inişi e, deccal çıkıp yeryüzünde fitne ve fesat yaydıktan sonra Allah İsa Aleyhisselam'ı gönderecektir. O Şam beldesinin Dımaşk'ın doğu tarafındaki beyaz minareye üzerinde iki parçalı bir elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Evet, Safrala, safrana boyanmış iki parçalı bir elbise. Ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Başını aşağı eğince su damlatır. Yukarıya kaldırdığı zaman da onlardan ufak inci taneleri süzülür. Kafir onun soluğunun rüzgarını bulur bulmaz ölür. Onun soluğu da gözünün göreceği yere kadar ulaşır. İsa aleyhisselam, Allah için savaşan, Taifetül Mansura, yani yardım edilen Taife topluluğuna inecektir. Onlar, Deccali öldürmek için, bir araya toplanmışlardır. Namaz kılacakları vakit, İsa aleyhisselam iner, ve o, o topluluğun imamının arkasında, cemaatten biri olarak, namaz kılar. İbni Kesir, rahimahullah diyor ki, Dimeşk'in doğu tarafındaki, beyaz minare, onun ineceği yer hakkında, en meşhur olan yerdir. Dimeşk'in, Dimeşk'in doğu tarafındaki, beyaz minare, onun hakkında, ineceği en meşhur yerdir. Ve devamla diyor ki ben bazı kitaplarda buranın Dımaşk'taki caminin doğusunda bulunan beyaz minare ol olacağını okudum. Yani İbn-i Kesir Rahim Allah diyor ki ben yaptığım araştırmada bu Dımaşk'taki minaredir ve e bazı kitaplarda da buna rastladım. Doğru olan da budur diyor. Dımaşk'ın doğu tarafında Emevi camisinin bitişiğindeki minareden başka minare yoktur. Orada meşhur olan bir cami var. Emevi camisi. Emevi mescidi deniliyor. E, maalesef onun içerisinde de ben gittim gördüm yani. E, Yahya aleyhisselamla Zekeriya aleyhisselamın kabri var e, maalesef. İşte o, o caminin doğu tarafında diyor. Ee, i̇bn Kesir rahimahullah. Ondan başka diyor beyaz minare yoktur. Buna en layık ve elver, en ve elverişli olan da burasıdır. Çünkü İsa aleyhisselam indiğinde burada tam namaza başlanıyor olacaktır. Müslümanların başı ona yani Mehdi aleyhisselam ona ey ruhullah gel bize namaz kıldır diyecek. O geç sen kıldır Senin için kamet getirildi diyecek. Bazı rivayetlerde ise Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak bazıınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz şeklinde geçmektedir. Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak bazınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz Yani sizin emirleriniz kendinizdendir içinizden bazıları bazılarınıza, emirdir. Bu da Allah'ın bu ümmete olan bir ikramıdır şeklinde Mehdi Aleyhisselam'ın namazı kıldırma konusunda ona davet onu davet etmesine icabet etmeyecek ancak o ümmetten bir fert gibi Müslümanların imamına icabet edecektir. İbn Kesir Rahimahullah bu sözünü Hicri 741 yılında söylemiştir. Hicri 741 yılında bu sözü söylemiştir. Yani o beyaz minareye dikkat çekmiştir. Hristiyanlar bu minareyi yakmışlardı. Ve onlardan alınan para ile Müslümanlar bu minareyi İbni Kesir'in zamanında beyaz taştan tekrar bina etmişlerdi. Bu da açıkça Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesini göstermektedir ki Allah Hristiyanların parasıyla yapılan bu minareye İsa Aleyhisselam'ın inmesini nasip edecektir. O indikten sonra domuzu öldürecek, haçı kıracak, artık cizyeyi kabul etmeyecektir. Kişi ya İslam'a girecektir veyahut öldürülecektir. Aynı kural bütün inanmayanlar için geçerli olacaktır diyor. İbn Kesir en Nihaye ve Fitn ve Malahim isimli eserinde Müslimin Nevas bin Sem'an'dan rivayet ettiği Deccal'in çıkması ve sonra İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahseden uzunca hadiste Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Allah Mesih Mesih bin Meryem aleyhisselamı gönderir. O da Dimeşkin Doğu tarafındaki beyaz minare yanına, üzerinde hert boyası ile boyanmış iki parça elbise içinde, ellerini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Başını aşağı eğince su damlatır. Yukarıya kaldırdığı zamanda onlardan ufak inci taneleri süzülür. Artık hiçbir kafir için onun soluğunun rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Onun soluğu da gözünün göreceği yere kadar ulaşır. İsa aleyhisselam Deccali arar ve sonunda onu, bâb lud denilen yerde yetişerek öldürür. Sonra Meryem oğlu İsa aleyhisselamın yanına Allah'ın deccalin şerrinden korumuş olduğu bir kavim gelir. İsa aleyhisselam onların yüzlerine eliyle dokunup mesheder ve onlara cennetteki derecelerini söyler. Hadis Müslim'de geçiyor. Fiten ve eşretus sa'a bâb-u zikri-deccal bahsinde babında geçmekte. Yani demin onun özelliklerini haber verdiğimiz hadisleri zikretmiş olduk. Başını eğdiğinde su damlatması, başını kaldırdığında küçük nurdan tanelerin saçılması ve yine onun soluğunun ulaştığı yere kadar, soluğunun ulaştığı bir kafirin öleceği, onun soluğunun da gözünün görebileceği noktaya kadar olduğu ve buna benzer hadisleri paylaşmış olduk. İsa aleyhisselamın ile ilgili delillere bakalım. Ahir zamanda İsa aleyhisselamın ineceğine dair Kur'an ve mütevatir sünnette kesin deliller vardır. Demin bahsi gelecek dediğimiz Kur'an ve sünnetten deliller var dediğimiz bölüm. Bu da kıyametin büyük alametlerindenir. Kur'an-ı Kerim'deki delillere bakacak olursak, onlardan bir tanesi, Zuhruf suresinin 57'den 61'e kadar olan bölümüdür. Ancak orada şöyle denmekte, وَلَمَّ, وَلَمَّ دُورِ بَبْنُ Meryem مَثَلَ eğer eğer kavmün kemenü yısedduna ila kavlihi teala ve innehu leilmü's sa'a Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen barışmaya başladılar. Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir. Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir buyurmakta Allah subhanehu ve teala ayetin sonundaki ve innehu le ilmun lissâ'a ve innehu le ilmun şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir sözünün manası kıyametten önce İsa aleyhisselamın inmesi kıyametin yaklaşacağının alametidir Ayetteki lan ve hain harflerinin harekesi diğer bir okuyuşta üstün olarak gelmiştir. O zaman mana şöyle olur. İsa aleyhisselamın inmesi kıyametin alameti ve belirtisidir. Bu okuyuş şekli İbni Abbas, Mücahit ve diğer tefsir alimlerinden rivayet edilmiştir. Aslında ben başka hadislere de rastladım. Hatta bu ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat tefsir ettiğine dair ben e, hadislere ulaştım doğrusu. E, dediğim gibi rahatsızlığımdan ötürü onları ben e, toparlayamadım. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette geçen Ve innehu le ilmun lisa'ah Burada geçen şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir ee, ifadesini, ayetin Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem onun ne olduğunu biliyor musunuz? İşte o İsa aleyhisselamdır diyerek onun alametini haber vermiştir. Hadiste e, hadiste sahih bir hadisti inşallah e, onu paylaşırım yine ben kardeşlerle ancak bu ayetin e, İsa aleyhisselama işaret ettiğine e, muteber tefsirlerimiz de işaret etmekte ve bunu söylemektedirler. İmam Ahmet rahimahullah ise bu ayetin şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir tefsirinde İbni Abbas rahimahullah'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. O kıyametten önce İsa aleyhisselamın inmesidir. İbni Abbas rahimahullah yani bu ayetin o kıyametin bilgisidir ayetini İbni Abbas diyor ki yani bundan kasıt İsa aleyhisselamın inmesidir. İbni Kesir rahimahullah diyor ki Doğru olanı ayette söz konusu İsa aleyhisselam olduğu için zamir ona dönmektedir. Yani biz dedik ki ayet 57'den 61'e kadar olan bölümdü. Biz 61. bölümü okuduk. Dolayısıyla ayet İsa aleyhisselam için olduğundan zamir ona dönmektedir. Yani yine aynı şekilde Rabbimiz subhanehu ve teale ona işaret etmektedir diyor. Yine İbni Kesir rahmetullah bu ayetteki kastın İsa aleyhisselamın mucizelerinden olan ölüleri diriltmek, körleri ve alaca hastalığına yakalananları iyileştirmesi ve benzeri olmadığını belirtiyor. Aynı şekilde ayetteki zamirden kastın ve innehu Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen alimlerin görüşünü de uzak görmektedir. Allah Allah Sübhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ve قولهم inna qatalna al-mesih Isa ibn Marya ibn Isa ibn Maryam. Resulullah ve ma katiluhu ve ma salabuhu ve lakin shubbiha ila qoulihi taala ve kitab illa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 ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Ayette aynen öyle geçiyor. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet günü de o, onlara şahit olacaktır. Nisa suresinin 157'den 159'a kadar olağan bölümü. Bu ayetler, Yahudilerin İsa aleyhisselamı öldüremediklerini ve asamadıklarını fakat Allah subhanahu ve Taala'nın onu semaya kaldırdığını göstermektedir. Nitekim, Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. اِذْ قَالَ اللّٰهُ inni عِيْسَ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إلي. Allah dedi ki, Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettireceğim, kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettireceğim, kendi katıma yükselteceğim.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 Tabi bununla ilgili e, şerhlere bakacağız, şerhleri yorumlayacağız. Burada geçen e, seni seni öldüreceğiz ve katımıza dirilir veya seni vefat ettireceğim ifadesi. İnni mutavaffike yani seni vefat ettireceğim. Buradaki vefat nedir? Ne kastedilmiştir? Ondan sonra demin Nisa suresinin 159. ayette yine ehli kitabın onun ölümünden önce ona iman edecekleriyle ilgili bu ayete inşallah e, muteber e, müfessirlerimiz ne demişler? İnşallah bunları açıklayacağız. Şeyhul İslam İbni Teymiye, İsa Aleyhisselam'ın vefatı ve göğe yükselmesiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap vermekte. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam diridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur. İsa İbni Meryem içinizde adaletli bir hakem, adil bir önder olarak inecektir. O zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizye vergisini kaldıracaktır. İsa Aleyhisselam'ın Dimeşk'in doğusundaki beyaz minareye ineceği ve Deccali öldüreceği sahih hadislerle sabit olmuştur. Kimin ruhu cesedinden ayrılırsa, cesedi gökten inmez. Kimin ruhu cesedinden ayrılırsa, cesedi gökten inmez. Eğer ruhu cesedinden ayrılan kişi diriltilirse ancak o zaman mezarından kalkar. Ve devamla diyor ki, İbn-i Teymiye Yüce Rabbimizin İni mütevfik rafi ve rafiygk ve mütehhirgk min kafaru. Muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim, seni kendi katıma yükselteceğim ve seni inkarcılardan arındıracağım. Ali Imran Suresinin 55. ayetinde Rabbimizin bu sözüne gelince, bu ayet Allah'ın bu sözüyle ölümü kastetmediğine delildir diyor. Şayet bu sözüyle ölümü kastetmiş olsaydı, yani İsa Aleyhisselam'ı bildiğimiz manasıyla gerçekten öldürecek olsaydı, İsa Aleyhisselam da ölüm konusunda diğer müminler gibi olurdu. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala onların ruhlarını alır ve göğe yükseltir. Bunda da bir has kılma yoktur. Yani eğer gerçekten burada kastedilen İnni mutavaffike ayeti Yani seni e, vefat ettireceğim Eğer bildiğimiz ölüm olsaydı O zaman bu bir özellik olmazdı Yani bu herkesin başına gelen bir şeydir Yani biliyorsunuz Salih kimselerin e, e, öl Ölümleri halinde Onların ruhları da Allah'a yükseltilir Dolayısıyla bir özelliği olmazdı Diyor İbni Teymiye rahimahullah Ve mutahhiruke Minel lezine ayetini devam ederek diyor ki, aynen bu sözde olduğu gibi, İsa Aleyhisselam'ın ruhu bedeninden ayrılmış olsaydı, cesedi diğer enbiyalar gibi yeryüzünde kalmış olacaktı. Mesela bununla ilgili benim yine bazı alimlerin sözlerine baktım bununla ilgili. Mesela diyorlar ki, hani az önce okuduğumuz gibi ayette diyor ki, seni onlardan e, arındıracağım, inkarcılardan arındıracağım. Diyorlar ki yani bu gerçekten gerçek bir ölüm olsaydı, gerçek bir vefaat olsaydı o zaman yani Allah azze ve celle kafirlere onu öldürmelerine e, müsaade etmedi ancak kendi öldürdü. Öyle bir anlam gerçekten e, ayetin ayetin e, kastından çok uzak bir anlamdır. Yani burada eğer gerçek ölümü kastedecek olursak bu gerçekten bu seni e, inkarcılardan arındıracağım ifadesine uygun düşmez. Yine Yüce Rabbimiz, tabi devam ediyor bu, bu sözler e, İbn-i Teymiye Rahimallah'a ait. Yine başka bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Demin okuduk Nisa suresinin 150'den 158'e kadar olan bölümde. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Halbuki... Onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi buyuruyor Rabbimiz. Ve ma kateluhu ve ma salebuhu. Velakin şubbihe lehum. Velakin şubbihe lehum. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Ve ayetin devamında onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda tam bir kuşku içindedirler. Ve bu konudaki bilgileri yalnızca zanna uymaktan ibarettir. Onu kesinlikle öldürmediler. Aksine Allah onu kendi katına çıkardı. Onu öldürmediler. Allah onu kendi katına çıkardı. Demin ayette geçtiği gibi mesela diyor ki, وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Diyor ki onu öldürmediler ancak Rabbin onu kendi katına çıkardı. Allah subhanahu ve teala'nın bel رَفَعُهُ, رَفَعَهُ, رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Aksine Allah onu kendi katına çıkardı. İsa Aleyhisselam'ın bedeni ve ruhu ile birlikte göğe kaldırıldığını açıklamaktadır. Buhari'deki sahih hadiste ise, İsa Aleyhisselam'ın bedeni ve ruhu ile birlikte ineceği belirtilmiştir. Onun ölmüş olduğunu söylemek e, istense, onun ölmüş olduğu söylenmek istense, şöyle denilirdi. Onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Aksine öldü. Bundan ötürü bazı alimler, inni mutavaffik.'' inni mutawaffike muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim ayetinin senin ruhunu ve bedenini kabz edeceğim alacağım anlamına geldiğini söylemişlerdir. Arapçada vefat ettirmek tevaffi kelimesi başka bir karine olmadıkça ruhun vefat etmesi veya ruh ve bedenin ölmesi anlamına gelmez. Tavaffi, uyku anlamına gelebilir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi. Yani burada e, inni mutavaffike ayetinde tavaffi ifadesi e, uyku anlamına gelebilir. Buna işaret eden başka ayetler var. Zumer suresinin e, 42. ayetinde Allah yatevaffel enfuse hine mavtihe Allah ölmekte olan canları alır. Yani burada dikkat ediniz. Allahu yetevfa yani orada ölmekte olan canları alır. Tevaffi ifadesi geçmekte. Yine En'am suresinin 60. ayette ve huvelleziyetevfakum billeyli ve yalem ma cerahtu ma cerahtum O ki sizi gece uykuya daldırır ve gündüzün ne kazandığınızı bilir hu <gülüyor> ya işte burada sizi uykuya daldırır ifadesi yine ve diye yani Türkçe ile vefaat diye ifade ettiğimiz Tevafi ifadesi geçmektedir yine Enam suresi 61 ayette Hatta dece ku mautu tavaffe hu Ru Ruul sizden birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onu ve uyuturlar yani tevfi. Ve yine biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu ve gelen hadislerde de bu böyledir. Mesela Aişe validem yatağına girdiği zaman e, yatmadan önce okuduğu duaların içerisinde der ki: Eee Bismillahi rabbivada'tu canbi ve bika erfa'u fe in ersaltaha fahfazha subhanallah bismika rabbi wada'tu janbi ve bik erfa'hu fe in emsakt nefsi farhamha fe in ersaltaha fahfazha bima bi ibadikas salihin ya da öldükten sonra dirilecekmiş gibi hani uyku da bir parça ölüm gibidir yani ruhum bedenden ayrılmasıdır demin ayetlerde geçtiği gibi Allah ve aleyhissellem yine diyor ki Allahum qini azabaka yawma tab'athu ibadak ya Rabbi kullarını tekrar dirilteceğin günde beni azabından koru diyerek aynı böyle ölüme hazırlıklı olmaz. Allah, Allah subhanehu ve teala de bir ayette diyor ki Allah kullarının kimini uykuda öldürür kimi de zaten normal bir şekilde ölür diyerek dolayısıyla buradaki vefaatten kastın az önce ifade edildiği gibi demin Rabbimiz Uykuya dalma halimizle ilgili. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُوا مَا O ki sizi gece uykuya daldırır, yani tevfi ve gündüzün ne kazandığınızı bilir diye. Burada da İsa aleyhisselamla ilgili seni vefaat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Yani seni uyutup katıma yükselteceğim. Evet. Bizim konuyla ilgili yani bizim konumuz İsa Aleyhisselam'ın gö göğe yükselmesi değildir. Ancak bu mesele onun bedeniyle ve ruhuyla yükseltildiğini açıkladığı için üzerinde duruyoruz. O şu an gökte diri olarak bulunmaktadır. Ahir zamanda yeryüzüne inecektir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi o o gün yeryüzünde bulunan ehli kitaptan herkes ona iman edecektir. Ve in min ahli'l-kitabi illa li yu'mina bihi Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Bu kimin sözü? Rabbimizin sözü. Nisa suresi 159. ayet. İbni Abbas İbni Cerir, e, İbni Abbas anh, İbni Cerir bu ayet hakkında şöyle diyorlar: Bu Meryem oğlu İsa aleyhisselamın ölmeden önceki halidir. Yani el kitabın ona inanması. Ve hepimiz bilmekteyiz ki eğer gerçekten İsa aleyhisselam orada geçen vefat ifadesinde gerçekten İsa aleyhisselam e, vefat etmişse, yani bildiğimiz manada ölmüşse, o zaman Böyle bir şey vuku bulmamıştır. Yani e, aksini düşünenlere e, böyle cevap verilebilir. Yani ehli kitap kendisine iman etmedi. Halbuki hadislerde geldiği üzere ve ayetin de işaret ettiği gibi min el kitab illa le yu'minenne bihi kable yani ölmeden önce İsa aleyhisselam ölmeden önce ona muhakkak iman edecekler. Dolayısıyla bu da gerçekleşmemiştir. Onun bu yeryüzüne gelip yani kıyametin halameti diye kabul ettiğimiz İsa Aleyhisselam'ın nuzulunun gerçekleşeceği ve ancak bu, bu nuzuldan sonra Ehli Kitab'ın ona iman edeceğini söylüyoruz. Bunu söyleyen aynı şekilde e, İbni Cerih Rahimallah ve İbni Abbas S.A.T'tır. İbni Kesir bu rivayet için isnadı sahihtir demiştir. İbn Cerir bu ayetin tefsirinde alimlerin sözlerini aktardıktan sonra şöyle diyor: Bu sözlerinden doğrusu şudur. Ehli kitaptan her biri İsa ölmeden önce ona iman edecektir. Hasan el-Basri rahimeullah'tan ise şunu rivayet ediyor. İsa aleyhisselam ölmeden önce e, ölmeden öncedir. Vallahi o şu an Allah'ın katında diridir. Fakat o inince toptan ona Ehli kitap iman edecektir diyor Hasan-ı Basri rahimahullah. İbni Kesir rahimahullah diyor ki şüphesiz ki İbni Cerir, İbni Cerir'in söylediği bu görüş en doğru olan görüştür. Zira ayetlerin akışına bakılırsa burada Yahudilerin İsa aleyhisselamın öldürülüp çarmaha gerilmesini iddialarıyla bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Dikkat ediniz, ayetlerin akışına bakılırsa, burada Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın öldürülüp çarmaha gerilmesi iddialarıyla, bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerin, kabullenmelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Allah Subhanahu ve Taala'nın durumun böyle olmadığını, İsa Aleyhisselam'a başka birinin benzetilerek durumu iyice incelemeden onun benzerini öldürdüklerini, Sonra Allahu Subhanahu ve Teala'nın İsa Aleyhisselam kendi katına çekip yükselttiğini, onun diri olduğunu, kıyamet gününden önce ineceğini haber vermektedir. Nitekim bu konuta mütevatir hadisler vardır. Yine İbn Abbas radıyallahu anh ve diğerlerinden "kable o ölmeden önce ayetindeki zamirin ehli kitaba döndüğünün rivayet olduğunu söylemiştir. Eğer o doğru olsa bile bunu yanlış çıkarmaz. Fakat hem mana ve hem de isnat yönünden bizim anlattığımız doğrudur inşallah. Tabi biz İsa Aleyhisselamla ilgili Kur'an ayetlerine baktık. Ancak bizim konumuz İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın kıyamet alametleri bahsi olması hasebiyle ele alacağız. Eee Yoksa İsa Aleyhisselam'ı daha geniş e, işleyebiliriz. Mesela e, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın gerçekten ölüp sonra tekrar dirildiğine inanırlar. E, mesela onun yedi saat öldüğünü söylerler. Yine e, İshak bin Bişr İdris'ten o da Vehb bin Münebbihten naklediyor. O da e, üç gün yani Hristiyanların inancına göre üç gün İsa Aleyhisselam ölü olarak kalmış. Sonra dirilt, e, diriltmiş. Ondan sonra da yükselip yükseltip kaldırmıştır diyorlar. Evet. E, bununla ilgili çok haber var. Bununla ilgili çok e, haberler var. İnşallah biz say hadislerle İsa Aleyhisselam'ın durumunu haber vermeye çalışacağız. Ancak bununla ilgili yine İsa Aleyhisselam'la ilgili üç görüş var. Üç görüş var. En önemli yani ortaya çıkan üç görüş var bu anlattıklarımızla beraber. Bu da çoğunluğun görüşü, birinci görüş, çoğunluğun görüşü İbni Kesir, bu görüşü İbni Kesir tercih etmiş ve El-Hasen'den rivayet etmiştir. Bu vefat kelimesinin bu ayette diğer ayetlerde olduğu gibi uyutmak anlamında olduğuna dair görüştür. Yani bu ayetlerde, demin ifade ettiğimiz ayetlerde uyutmak oldu. Katadenin görüşü, bu ayette takdim ve tehir olduğuna dair görüştür. Bu durumda anlam, seni yükselteceğim ve nüzuldan sonra vefat ettireceğim. Yani kimisi de seni vefat ettireceğim ifadesini nüzuldan sonra, burada tehir var diyenler olmuştur. Yine İbn-i Cerir'in üçüncü görüş. E, vefat ettirmek ile kast edilen bizzat yükseltmektir. Bu durumda anlam seni yeryüzünden bedenin ve ruhun ile tamamen alacağım şeklinde olur e, demiştir. Bu şekilde tefsir İbn-i Zeyd'e nispet edilir. Bunu i̇bn Kesir, Matarververrak'tan nakletmiştir. Yani en önemli bu üç görüş e, ortaya çıkar. Ancak doğrusu birinci görüştür. O da bu vefattan e, kastın Uyutmak anlamında Olduğudur Evet böylelikle dersimizin Dersimizin birinci Bahsini e, Bitirmiş olduk birinci bölümünü İnşallah e, Birazdan Yine say hadisler ışığında e, Ayetleri inceledik Şimdi hadisleri inceleyeceğiz ve Konuya kaldığımız yerden Devam edeceğiz Ve sallallahu ala muhammedin Ve ala muhammed